ان الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد كمال الله وكما يليق بكماله بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم وبلانا رسوله النبي الهاشمي الكريم Ya ilahel alemin katlerimiz nuru imaniye ve Kur'aniye ile münevver ile nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masun ve mahfuz ile tevfikat-ı bizlere yar ile cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref ya beyne amin hürmet-i sevgili dinü'l müslim rabbil alamin Serem Müslümanlar, her halükarda Cenab-ı Hak inayetini bizlerle beraber eylesin. Bir evvelki derste öldükten sonra dirilmeye bir tekmile, bir tetimme olarak içe doğru bir derinleşme, buhutlaşma, şahsi muhasebe hususunu arz etmeye çalıştım. İnsan gideceği yeri çok iyi düşünmesi, gideceği yere göre şimdiden kendisine ayarlaması, umumi bir hesap yaparken bir buraya bakıp bir doğruya bakması için tekmile ve tetinmeyi bir muhasebe olarak arz ettim. Mücerret ahirete inanma veya sadece inandım deme herhalde çok bir şey ifade etmeyecektir. İnanılan bu ahiret yurduna göre, insan kendisini burada hazırlaması elzemdir, zaruridir. Gerçekten inanan bir insan, hayatta attığı her adımı, dünyevi hayatını mamur etme istikametinde atsa dahi, bir yönüyle ahiret hayatını mamura matuf olması lazımdır. Bir dünyaya bakacak, hakiki mü'min, bir de ahirete bakacak. Kur'an'ın mezra olduğunu hatırından çıkarmayacak. Bura orasız, ora burasız olmayacağını hatırından çıkarmayacak. Burada her şeyi kazanacak. İyi bir insan olarak istidat ve kabiliyetlerini burada inkişaf ettirecek. Burada hayvaniyet hislerini ve hayvani durumunu izaleye çalışacak, melekiyet tarafını inkişaf ettirecek ve unutmayacak ancak melekiyet tarafı galebe çalanlar melekut aleminde Allah'ın ihsanından ve inamından istifade edecekler. Behimi hislerin üzerinden atamamış kimseler orada daha çok imtihanlara tabi tutulacaklar. Berzah'ın ağır imtihanına, mahşerin ağır imtihanına Cenab-ı Hak bütün müminleri muhafaza buyursun. Belki cehennemin ağır imtihanına tabi tutulacaklar burada tasaffi etmeyenler, bakırı, kömürü, demiri birbirinden ayrılmayanlar, altın ve gümüş saffetiyle Allah'ın karşısında arzı didar etmeyenler, orada yeniden imbiklere atılacak, imtihana tabi tutulacak. Ama oradaki imtihan, buradaki imtihan gibi bir kazanma ve kaybetme imtihanı değil. Belki vazifesini yapmış ama kısmen ihmal etmiş kimselerin, sırtlarında müterakim günahların birikmesi ancak o suretle yok edildiği izale edildiği izabe edildiği için öyle bir imtihana tabi tutulacaklar. Cenab-ı Hak Habibi Edibine söylettirdiği istikamette inşae afa ve inşa azabe. İman eden kimseler büyük günahları işledikleri zaman Allahu Teala dilerse affeder dilerse azap eder bizi affedeceği güruh ve zümre içine ilhak buyursun inşâAllah-u Hayat, muhasebe neticesinde durulur. Hayat, muhasebe neticesinde istikamet kazanır. Ve muhasebede dünya ve ukba yan yana getirilir. İkisine beraber bakılır, umumi bir hayat planı projesi tespit edilirse, o zaman muhasebeli bir hayat yaşama imkanına sahip olur ahirete gözünü kapayan ve günde birkaç defa onu düşünmeyen, hayatını ona göre ayarladı mı ayarlamadı mı ona bakmayan bir insan, maddeyeciliğe dönmüş, dünyayı ve maddeyi her şey sayar hale gelmiştir. Allah kötü encamdan muhafaza buyursun. Ve sadece öbür alemi, ruhun devamından ibaret sayma gibi süprütüalistlerin noktayı nazarına saplanma, bu da ayrı bir galat, ayrı bir yanlış, ayrı bir hatadır. Orayı ve burayı yan yana getirme. vazı şeriatın tarif ettiği istikamette dünya ve ukba muazenesini anlamaya çalışma ve böylece günde birkaç defa muhasebe yapma. En azından gafil insanların yaptığı muhasebeyi yapma. Yatağa girmeden evvel bir kere mevla mütalin müteal'in huzurunda diz gelme. Sabahtan akşama kadar ne yaptığını gözden geçirme. Seyyiatının rüçhaniyeti nispetinde kalkıp iyilik yapma. Arzusu, isteği ve iştiyaki içinde bulunma. Hesanat-ı galib ise şayet, kendisine bu iyiliği yaptıran Allah'a içi minnet dolarak yatağa girme. Sen bana bu hayrı yaptırmasaydın, ben şerirlerin en şerlisi olurdum deyip yatağa girme. Bu, gafil insan muhasebesidir. Uyanık insan, bir lahza Mevla'dan gafil olmaz. Ve vasattaki bir insan, günde beş vakit namazı müteakip, bir velinin, bir mürşidin rabıtası, mürakabesi gibi başının sinesine doğru eğer, ve Mevla'nın huzurunda o dakikaya kadar Mevla'nın ihsanlarını, kendi seyyiatını düşünür, seyyiat işlemişse şayet bunların altından kalkma ve çıkma yolunu araştırır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere istikamet, muhasebede istikamet, dünya ve ahiret muvazenesinde istikamet lütfeylesin. İfrat ve tefritten muhafaza buyursun. O derste de kısaca arz ettiğim ve bir iki dersten bu yana dikkatinizi çektiğim gibi, Allah'ın lutu inayetiyle iman rükünlerinden bir diğeri olan, benim size anlatmam hesabı ve planı içinde beşincisi olan melaike ve ruhanilerin vücuduna inanma hususuna intikal edeceğiz. Bir pencere açılsa muvaffuk olacak. Melaike ve ruhanilerin vücuduna inanma, Allah'a inanma, kitaplara inanma, peygamberlere inanma, Öldükten sonra dirilmeye inanma ve melaikenin vücuduna, ruhanilerin vücuduna insanda baki bir varlığın, insanın bir yönünün devam edeceğine inanma imanın erkanındandır. Kur'an-ı Kerim kadar bu meseleyi de sair meseleler gibi ciddiyetle ele almış semavi bir başka kitap yoktur. İsmi Azam'ın masarı Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam Hazreti Adem'de icmalen anlatılan esma ve müsemmayı tafsil etmiş. Tefsiriyle bize gelmiştir. Kısaca Hazreti Adem'e anlatılan bir çekirdek halinde mahiyeti Adem'e atılan Hazreti Adem'le inkişaf eden boyu kadar, daireyi nübüvveti kadar ve sonra bütün nebilerle dal budak salan Hazreti Muhammed gibi sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvet ağacının müntahasında müstesna altın bir dal olarak onun arzı-ı didar edeceği kadar inkişaf eden bu hakikat Hazreti Muhammed Aleyhisselatu vesselamla avamın ve havasın anlayacağı bir dille anlatılır ve anlaşılır hale getirilmiş ve anlatılmıştır. Allah'a inanma, öldükten sonra dirilmeye inanma kitaplara inanma, peygamberlere inanma ve fizik ötesi, madde ötesi melaike ve ruhanilere inanma. Melaike ve ruhanilere inanma 20. asırda ayrı ehemmiyet kespitmiştir. Camiye gelen çok materyalist insanlar vardır. Hayretinizi mucib olacak. Maddenin ötesinde bir şeye inanmayan hatta Allah'ı, Resulullah'ı peygamberi bile maddeye dayayıp da ispat edemediği zaman bir şey yapamadığına inanan, materyalist ve maddeci kimseler vardır, camilere de gelirler. Bunlar o kadar materyalistirler ki, dıştan o kadar müteessir ve şeytandan o kadar ilham almışlardır ki, madde yok olduğu zaman hiçbir şeyin ispat edilemeyeceği, anlatılamayacağı kanatı içindedirler. Haddi kendileri, Belli bir muhitte neşeat et etmenin, kendilerine kazandırdığı kalplerine inmeyen basit bir imanla esasen serfirazdırlar. Allah hakikisini ve gerçeğini lütfesin cümleye. Haddi zatında, delillerin, bürhanın ve maddenin ne işe yaradığını, nerede, nasıl kullanılacağını bilememektedirler. Bilememektedirler ki, madde esasen Cenab-ı Hakk'ın, esmasının, tecellisinin gölgesinden ibarettir. Mevla-i müteal'in varlığını kabul etmeden, Esma-i İlahi kabul etmeden hiçbir şeye bir hakikat payı ayırmak suretiyle bir hüküm vermek mümkün değildir. Ve bilemezler ki zavallılar, madde Cenab-ı Hakk'ın esmasının görünmesine ayna olduğu nisbette bir kıymet ifade eder, izafi bir kıymeti vardır ve bilemezler ki sınırlı şey, sınırsız şeyi anlatamazlar, anlatamaz. Bilemezler ki bütün kevn mekan, Cenab-ı vacib ve Tekaddes Hazretlerinin değil zatına, esma ve sıfatına nispet edildiği zaman dahi resul ü Ekrem'in ifadesiyle köle atılmış bir halkanın nispetindedir. Bilemezler ki zerre güneşi temsil edemez. Bilemezler ki zerre güneşi gösteremez. Ama bir aynalık kaysiyetiyle hesabıyla sadece aklı gözüne inmiş bir kısım materyalist gafillere karşı ışık tutma. Kalplerine ve kafalarına gelen tereddüdü izale etmek için bir vesiledir, bir vasıtadır, bir süpürgedir. Yoksa kalbin duyduğu şeyi kitap anlatamaz, Allah'a imana kitap tercüman olamaz, kitap sadece bunu formüle eder nasıl inanacaksın, onu sana anlatmaya çalışır. Veli'nin ilhamının çok fevkindedir, mürşidin ilhamının çok fevkindedir kalbin Allah duyuşu ve Allah deyişi. Ama sen burada yanlış bir şey söylememen, batiniliğe girmemen, yanlış kararlara varmaman için Nebi alır meseleyi, kitab-ı ilahiyle biçime kor, böyle inanacaksın der. İşte bundan ötürü, yani materyalizmin camilere kadar sızmasından ötürü, mevlai i Müteal'in huzurunda başını yere koyan, secde eden kimselerin dahi materyalist olmasından ötürü, madde ötesi, fizik ötesi hadiseler ayrı bir ehemmiyet kazanmıştır. Ben materyalist gördüğüm mütedeyyin, cemaat içinde bulunan bir arkadaşın ruhla ve melaike ile kısmen iştigali, ve onların mevcudiyetine inanmasını gördüğüm zaman şahsen sevinç duydum içimde. Ama kimdi bu? Başını yere koyan, namaz kılan, Kur'an okurken dikkat eden fakat kalbini yokladın. Hissiyatına dikkat kesildiğin zaman maddenin ötesine nazarı varamıyor. Bütün deliller ve değerlendirmeler hep kesif maddenin üzerinde oluyor. İşte böyle bir muahid, böyle bir mümin. Cinnle ruhaniyle iştigalini gördüğüm zaman şahsen sevindim. Çünkü kalbine bir insanın bir hakikatin doğması, bir insanın bir hakikati aşina ve nigahban olması bu lütfü ilahidir. Belki herkes mirati ruhunda gerçek hakikati, kameti kıymetine uygun müşahede edemez. Fakat herkes maddenin ötesinde her şeyin bulunduğunu, daha doğrusu her şeyin maddenin ötesinde bulunduğunu kabul etmek suretiyle hakikate inanmış olacaktır. Onun için melaike ve ruhanilere inanma asrımızda ayrı ehemmiyet kesbetmiştir. Her şeyin maddeye irca edildiği, maddi kalıpların camilere dahi girdiği, hatta Allah ispat dava eden bir cemaatin dahi bütün kalıbı ve formülü maddenin olduğu bir devirde, fizik ötesi hadiseler ayrı ehemmiyet kazanmıştır. Fiziğin ötesinde inanacaksın ki, Allah'ın celle celaluhu melekut diyen bir alemi, dediği bir alemi vardır. Şu mülkün verasında, mülkün arasından deliklerinden hissedebildiğimiz kadarıyla, kepe çevre bizi saran ve ihata eden şu maddi ve mülk alemi ona nispeten zerre kadar kalan bir melekut alemi vardır ki her şey odur. Her hakikat orada cereyan eder. Kanunlar orada cereyan ve deveran eder. Allah celle celaluhu azametiyle oraya bakar. Meşiyetiyle oraya bakar. Tasarrufun Allah celle celaluhu orada yapar. Nazarı oraya çevirdiğin an o alemden içine gelecek bir payan meltemlerin mevcudiyetini hissedeceksin. Nazarını maddeye çevirdiğin an sadece bir diyalog olarak kalacaksın başkalarını ilzamla kendisini mükellef sayan, kendinden gafil, Allah'ı anlatma sevdasında bir gafil durumunda kalacaksın. Nazarını oraya çevirdiğin an, bu kötü akıbet ve encamdan halas olacaksın. O bakımdan, mülk üzerindeki bütün değerlendirmeler dahi, öbür âlem hesabını oluyorsa, şayet senin içinde bir inkişaf ve bir imbisata vesile oluyorsa, sen talihliler yoluna girmişin demektir. Allahu Teala ve Teqaddüs Hazretleri içimizi hakikate aşina kılsın. Kalbimize hüşyarlık, uyanıklık lütfü Bizi işin lafını etmeden halas eylesin. Gerçeğe hakikate ulaştırsın İnşallahu Teala. Melaike ve ruhanilere iman hususuyla asrımızda ehemmiyet kesbetmiştir meselesinden çıkış yaparak buraya geldik. Melaike-i kiram Cenab-ı Hakk'ın mükerrem ibadı. Hazreti Hakk'ın ifadesiyle Hakk'ın mükerrem ibadı melekler gökte yerlerde avamından avamı nasıl eftal Allah. Melaike-i kiram Cenab-ı Hakk'ın lüiyetini idrak etme mevzuunda bizden ileri fakat zati lühiiyet aynı olma mevzuunda Allah Celle Celallühu bizi onlardan daha liyakatlı yaratmış Resul Ekrem aleyhisselatu vesselam onların havasından faziletli havamı müminin de onların havamından faziletli Peygamberlerle hemdem olan, beraber bulunan, onlarla daima oturup kalkan sahirlerinden faziletli. Bedir'de bulunan, Bedir'de bulunmayandan faziletli. Beşer arasında ashabı Bedir, Beşer arasında ashab Uhud, Beşer arasında ashabı ı Hüneyn, Sahabe-i Kiram arasında nasıl bir üstünlüğü, bir fazileti vardır? Melaike-i Kiram arasında bu meşahidi iştirak eden melekler, sahirlerine karşı üstünlüğü vardır. Resul i Ekrem'in huzurunda Cibril-i Emin şöyledir. Ya Resulallah nasıl sizin aranızda Bedir'de bulunanlar hakkında müstesna bir hüküm vardır? Onlar hakkında nasıl müstesna bir düşünce vardır? Nasıl onlar fevkalade görülür? Öyle de bizlerden Bedir'e iştirak edenler, müstesna bir grup arasındadırlar. Bunlar müstesna bir grup nazarıyla daima ele alınır, öyle bakılır, öyle görülürler. Hazret-i avamından avamı nasıl eftal eylemiş Allah diyor. Melaikenin avamından müminlerin avamı daha faziletli. Melaikenin havasından da müminlerin havası ahassul havası olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam daha faziletlidir. Vaka kelamcılar arasında münakaşası yapılan bir mevzudur bu. Bu mükerrem ibadet. Cenab-ı Hakk'ın bilinmesi, ihatı edilmesi esmasıyla, sıfatıyla bu mükerrem ibad bizden ilerdedir. Bize gelince hem maddeye hem manaya, hem ruha hem ruhun verasına mazhar olmamız itibariyle Cenab-ı Hakk'a belki daha güzel aynadarlık yapıyoruz. Daha güzel ayna olabiliyoruz. Melaike, nebilerle münasebeti olan, peygamberlere vahyi getiren, Eşyaya nezaret eden, insanları koruyan, meley i Âlâ'nın sakini bulunan meley i âlâ. melaikeleri, Nedi melaikeleri, Rafik Ala melaikeleri, Kerubi gün melaikeleri, Beşere hayat nefkeden eden anne karnında, cenine hayat nefkeden eden melekler, mazarrata karşı insanları koruyan melekler, hayırlara karşı insanları sevk eden, delalet eden, yol gösteren melaikeler sınıflarına ayrılır. Bütün bunlarla şunu anlıyoruz. Melaike, melek'ten geliyor. Melek, melekin maklubu, dönmüş şekli. Ülükeden. Ülükeden, müşrak, bu da risalet demektir. İçtikakına baktığımız zaman, melekin vazifesiyle, iştikakı arasında bir münasebet yakalıyoruz. Melekte esasen bir elçilik manası var. Bir nezaret manası var. Bir vekalet manası var. Bir icraatı alkışlama, icraata nigahban olma manası var. Bir yüce yerden, yüksek yerden geliş manası var, Risalet. O, peygamber ayrı manayla ile gelir o az dahi olsa velinin kalbine ayrı manayla gelir. O nebatat ve eşşar alemin ayrı manayla gelir. O hayvanat alemin ayrı manayla gelir. وَاَوْحَا رَبُّكِ اِلَا النَّحْلٍ Az dahi olsa, ilhamlar çok defa doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tan gelen bir esintidir. Az defa da bu melekler vasıtasıyla kalbi beşere veya kalbi hayvaniye ilka edilen manalardan ibarettir. Ama mutlak manada melaike, o büyük alemle bu küçük alem arasında münasebet kuran, elçilik yapan, haber getiren, bize haber ulaştıran, icabında ve yerinde kalbimizi okşayan, murat buyurmuşsa kalbimizi yoğuran, biçime koyan, ve ondan gelenleri alır kabul eder hale getiren, çok mukaddes elçiler güruhudur. Bizi korudukları zaman dahi, arkamızdan, önümüzden bize nezaret ettikleri zaman dahi aynı şeyi yapar, aynı şeye nezaret ederler. Bu manada Melaike-i Kiram'a inanmak farzdır. Melaike-i Kiram'a inanmayan kafir olur. Âmenel Resûlü bimâ unzile ileyhimirrabbihi mu'minun. Kullun âmana bîllâhî ve malaikatî. Kullun âmana bîllâhî ve malaikatî. Bütün peygamberler Allah'a ve meleklere inandılar. Allah'a ve Allah'a en yakın olanlara inandılar. İrfanı en ileri olanlara inandılar. Resul-ekrem aleyhisselatu vesselam miraç yaptı. Miraçta melekleri geçtiği an oldu. Fakat bir noktaya kadar nereye uğradıysa, orada melekler gördü. Öyle meleklere şahit oldu ki, yaratıldığı günden itibaren Allah'ın azameti karşısında belleri bükük rükuda vazife eda ediyorlar. Öyle melek topluluğuna şahit oldu ki, yaratıldığı günden bugüne Allah'ın azameti karşısında başını yere koymuş, kaldırmayan secdede melekler vardı. Öyle yerlere şahit oldu ki, orada orayı dolduran melekler de yaratıldığı günden itibaren kıyamda duruyorlardı. Ve hepsi Allah'a karşı kulluklarını ifa ve eda ediyorlardı. لَا يَعَسُونَ اللّٰهَ مَا ve وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Bütün bu makamları geçti. Uğradığı her girizgâhta, her varyantta yığın yığın, لَا يُعَدْ وَا لَا يُحْسَى مَلَائِكَ اِكِرَامٍ topluluğunu geçiyordu. Adeta Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Buraknam Küheylan'a binmiş vaka onunla Mescid-i Aksa'ya kadar gitti. Çeşitli zikzakları çizen bir yolda yürüyordu. Ve aynen onun gibi kendinden evvel o yolda yürüyen Melaike-i Kiram veya Enbiya'nın ervahı da vardı. Allah Resulü o kadar hızlı yürüyordu ki, kendinden asırlarca evvel yaşamış Ceddi Emcedi Hz. İbrahim'i bile rivayetin ihtilafıyla altıncı veya yedinci semada geride bıraktı. Kendine vahyi getiren, mele-i ile arasında irtibat temin eden Cibril-i Emin'i bile bir noktada geride bıraktı, Kadıyat'ın ifadesiyle yürü ya Muhammed bundan öte bana bir adım atmak memnudur diyordu. Ve Rasûl-i Ekrem yürüyordu. Fakat bu terakki, bu masariyet, bu aynı olma keyfiyetinin yanı başında, Rasûl-ü Ekrem bize şunu anlatır. Mevla-i huzuruna varıldığı an, Cibril'in oradaki tavrını gördüm. Mevla'nın karşısındaki tedbir, temkin ve edebini gördüm. Gördüğümde beşerle onun hak-irfanı arasındaki farkı müşahede ettim. Öyle bir temkin, öyle bir tedbir, öyle bir hedef vardı ki, beşerde onu görmek ve anlamak mümkün değildir, diyordu. Melek bu noktada irfanı anlaşılmaz, idrak edilmez kadar ileri seviyededir. Beşer ise mashariyeti anlaşılmaz ve idrak edilmez denecek kadar ileri seviyededir. Allah Celle Celaluhu, mülk erbabına bir yönü lütfetmiş, meleküt erbabına da bir yönü lütfetmiştir. Ve beşerde bu iki mana da vardır haddi zatında. Bu iki mananın kendisinde bulunmasıyla zaten kıymet ifade edecektir. Cenabı Vacibü'l Vücut ve tekkeddes Hazretleri bizden çok uzak gibi görünen madde içinde tevağğulumuzdan ötürü kalben uzaklaştığımız bu ulvi alemlere bizleri isat buyursun o alemlere ait hakikatları kalbimize duyurmak suretiyle bizleri mes'ud eylesin inşallahü teala. İnsan gerçekten o zaman huzura kavuşacak. O zaman hakiki saadeti elde edecektir. İnsan devamlı melek gibi olamaz. La ya'sun Allahu ma'meruhu ve bu meleklere has bir keyfiyettir. İnsanın durumu umumiyetle zikzaklar arasındadır. İnişler ve çıkışlar vardır insanın hayatında. Fakat iniş ve çıkış yolunda yürüyen insan, hususîle mü'min, düştükten, sürçtükten, çamura battıktan sonra kalkıp yine o istikamette yürüyorsa, talihliler güruhu arasındadır. Bahtiyardır, Cenab-ı Hak bizi böyle eylesin inşaallahu Teala. Ben Melaike-i kiramı esas size art edecektim. Meleklere iman farzdır dedim. Kullun amene billahi ve malaikatihi. Her nebi Allah'a ve meleklere inandı. Allah'a çok yakın ve irfanda çok ileri olan bu mukaddes topluluğa, mükerrem ibada inanır bütün peygamberler. Ve melaike i kirama imansızın inkarın küfür olduğunu başka bir ayet anlatır. وَمَنْ يَكْفُرْ ve وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَةَ الْاَلَىٰمْ بَعِيدَ Kim Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe inanmazsa, küfrederse, o ap açık ve uzak bir sapıklıkla sapmış gitmiştir. Allah kötü encamdan muhafaza buyursun. İster inanmayı emreden ayetler, İsterse inkarın küfür olduğunu, dalâlet olduğunu sayan ayetler bize melaike i kiram ve ruhanilere inanmanın farz olduğunu gösteriyor. Fizik ötesi hadiselere, anti madde şeylere inanmanın farz olduğunu gösteriyor. Ve bunların ötesinde biz kenni ve keyfi ölçülerle ele alamayacağımız Allah'a inanıyoruz. Biz Allahu Teala ve tekazza hazzatlarını sadece eserleriyle biliyoruz. Ama Melaike-i Kiram'a mahlukiyetleri noktasında hissettiğimiz nispette az ıttılamız vardır. Melaike-i Kiram, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri gibi değildir. Biz çok defa, içimizden bir kısım kimseler, kalplerinde onlarla sohbet ederler, sohbete müşerref olurlar. Çok defa bazılarımızın nazarında onlar temessül eder ve görünürler. Bazen ruhaniler görünür, bazen de cinler görünür. İlim yanlışlıkla bunları başka şekilde izah edebilir. Misallerini ileride arz edeceğim. Daha bu meselede nazari olarak ve imkanını da anlatmaya gelmedim. Bir melek tarifi, meleğin keyfiyetini arz etmekle iktifa edeceğim bugün. İlerideki derslerde müşahhas misallerini, bu mevzudaki tecrübatı arz etmek suretiyle şu tutacağım Teala. Melaike-i kiramı biz hem asarıyla biliriz, hem de çok defa çok müminlerin nazarında, hatta Hristiyanların nazarında temessül ederler bunlar. Ruhaniler temessül ederler, cinliler temessül ederler. Çok aziz ve şerif kimseler bunlarla görüşürler. Tevatür derecesine gelen bu pek çok bu mevzudaki, bu türlü pek çok hükmü, biz sağlam ve muhkem bir hüküm olarak kabul eder, deriz ki, Pek çoklarımız melaike-i kiramı adeta gözleriyle görüyor, müşahede ediyor, mevcudiyetlerini hissediyor. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, melaike-i kiramı nurdan yarattığı için aradaki fark sudur. Nurdan yarattığı için bir kısım beşeri garizelerden, cinni garizelerden onlar müberra kalmış, mukaddes kalmışlardır. İnsanların ve cinlerin mahiyetine yaratan Allah Celle Celaluhu bir kısım garizeler koymak. Erkeklik ve dişiliğin muhtezası, öfkeyi gerektiren şeyler, şiddeti şiddeti gerektiren şeyler, başkalarını ilzam etmeyi, susturmayı, sesini kesmeyi gerektiren şeyler mahiyetine koymuştur. Bundan dolayı onlarda isyan, tecavüz, baş kaldırma İhtisaf verici haller meydana gelmektedir. Melaiike-i kiram nurdan oldukları için bunlarda ne erkeklik ne dişilik ne de bizde görüldüğü gibi şiddet, hiddet çekememezlik gibi şeyler bahis mevzu değildir. Ecâlu'l melâikete-llezînhum ibâdur rahmani inâsen. Eşhedû halkuhum. Tetû kutâbu ve yüs'alûn. Allah'ın mükerrem ibadı melekleri kadın diye mi tasvif ediyorlar? Onların yaratılışlarına şahit mi oldular? Onlar dedikleri bu şeyden sigaya çekilecek, sorguya tabi tutulacaklar diyor Kur'an-ı beyan. beyan Binaenaleyh, hakiki mü'min meleklere erkeklik, dişilik isnat etmez. Onlar bu türlü şeylerden münezzeh ve mukaddestirler. Müslümin rivayet ettiği bir hadisi şerifte Hazreti Aişe. اَلْمَلٰئِكَةُ خُلِقَتْ Min Nurin. Vel cinnu hulika mim min nar ve Adem hulika mimma wasifa lekum Melaike nurdan yaratıldı. Cinler maric ve nardan yaratıldı. Nasıl şeyse? Hava gibi, ateş gibi bir şey. Hava ve ateşin karışımı gibi bir şey. Bilemediğimiz belki atom dalgası gibi, atomdaki dalga gibi şeylerden yarattı. Bilemiyoruz. Besele gelince Kur'an'da size vasf şeyden yaratıldı. Wa laqad khalaqan al min sal-sal min sal-sal min hamm'in masnun. Khalaq al min sal-sal kalfakhar. Ucfa lekum. Size böyle anlatıyor. İnsanı salsaldan saldan hammi masnundan yarattı. Bunu bir yerinde yeri geldiği zaman Ariz ve Amik arz etmiştim Nasıl bir balçıktan. Nasıl bir protein, protein çorbasından, yeryüzünden alınan maddelerden nasıl yaptı, iskeletini nasıl kurdu, takır takır madde haline nasıl getirdi ve sonra bu maddeye hayatı nasıl nefk Ayet ve hadisleri omuz omuza getirmek suretiyle bu mevzudaki İslam'ın hükmünü arz etmeye çalıştım. Beşer size vasfedildiği şekilde yaratıldı. Cin ve insin yaratılışında maddenin bulunduğunu görüyoruz. Melaike-i kiramda ise, onlarda hilkatlarında esas nurun esas olduğunu görüyoruz. Onun için onları tarif ederken de diyoruz ki, onlar latif, nurani ve muhtelif suretlere girmeye kabil kabiliyetli, muktedir bir kısım Ali ruhlardan ibarettir. Latif cisimlerdir, muhtelif suretlere girerler, beşer suretine girerler, kuş suretine girerler, hayal suretine girerler ve çokların gözünün önünde temessül ediverirler. Melaike-i kiramın manaların temessül keyfiyetini ileride temessül babı diye size açıp arz edeceğim bir fasılda inşallah ariz ve amik olarak arz etmeye çalışacağım. Muhterem Müslümanlar, bu meleğin tarifi hakikati ve mahiyetiyle alakalı sözleri kısaca hulası etmede bir ilk mektep talebesine ders veriyor gibi fayda mülaze ediyorum. Melaike-i kiram Cenab-ı Hakk'ın mükerrem kullarıdır. Allah'a kulluk yapar, isyan etmezler. Melaike-i kiramın belli kemalleri vardır ve sabittir. Bunlar ahirette bu belli kemal limitinde Allah'a kulluğun azim mükafatını görecek, Orada da aynı tecelli altında hayatlarını devam ettirecek ebediyete masar olacaklardır. Ama makamları sabittir. Beşerden farklı yönleri de odur. Beşer kendisindeki melek tarafını inkişaf ettirme suretiyle terakki eder. Hz. Muhammed vesselam gibi mazhariyet itibariyle melekler seviyesine gelir. Melaike-i kiram ise belli ihraz ettiği yerde sabit kalır, sabit bir makamı vardır rükû melekleri, rükû melekleri, sücud melekleri, sücud melekleri, kıyam melekleri, kıyam melekleri olarak devam eder Allah'a kulluklarını ifa ederler. Cehennemde Allah'ın emirlerini itaat eden, oradaki icraata nezaret eden melekler, cennette Allah'ın emirlerini itaat eden, oradaki vezayife nezaret eden melekler, insanların karınlarında, hususiyle anaların karnında, Rahmi maderde ceninin keyfiyetine nezaret eden melekler, Allah'ın emrine itaat ederler ve fakat belli makamlarda sabit kalırlar bunlar. Beşerdir ki ancak, şeytan mertebesinden melek mertebesine kadar geniş bir sahada terakki eder veya tedenni eder. Cenab-ı Hak tedenni edip baş aşağı gelmeden bizi muhafaza buyursun, Âlâ-yı illiğini insaniyete çıkmaya muvaffak kılsın, melekiyet mertebesini ihraza muvaffak kılsın inşaallah Teala. Dişilik ve erkeklikten de münezzehtir Melaike-i Kiram. Onlar hakkında düşünülemez, eski sapık cemaatler Melaike-i Kiram hakkında öyle hüküm veriyorlardı. Dişilik ve erkeklik cin ve insin hassasıdır, onlar da tenasül görülür. Onlarda evlenme ve izdiva görülür. Onlarda bu yönle beşere tasallut görülür ve beşerin onlarla münasebeti müşahade edilir. Erbabi bunlarla meşgul oluyor ve bu mevzuda bize çok şey anlatıyor bu işle iştigal edenler. Melekeleri kiramı Kur'an'ın tarif ettiği ifadeler içinde kabul edeceğiz. Ben bunları ispatından evvel arz ediyorum ki meseleyi bir cin peri şeytan meselesine karıştırmış olmayalım. Bu meselenin ispatına delillerine inmeden evvel melek hakkında sağlam bir kanaata sahip olmamızı ifade ediyorum ki bunu sair meselelere iltibas etmeyelim, karıştırmayalım. Melaike-i kiramın radiyallahu <gülüyor> anhum, beşer hayatında fevaidi pek çoktur. Allah'a inanma haşir akidesi Hayatımızı dizginleme, belli bir istikamete bizi tevcih etme. Hayatımızı mükemmelleştirme, safileştirme mevzuunda nasıl akide noktasından bize yardım ediyor, hakiki inanmış bir insan için Melaike-i Kiram'a inanma, aynı müsbet tesiri icra ediyor, aynı faydaları temin ediyor. Melaike-i Kiram, ferde huzur getiriyor. Ferdin vahşetini ünsiyete kalbediyor ediyor. İnsan yalnız kaldığı bir yerde dahi vahşet hissi duymuyor. Hakikaten melaike-i kirama ve ruhanilere inanmışsa yalnız olmadığını, kendisiyle beraber kendisini çepeçevrek çevren ruhanilerden melaike-i kirama kadar bir sürü varlıkları nihata ettiklerini düşünüyor, vahşeti ünsiyete inkılap ediyor. Resul-i Ekrem İbn-i Dünya'nın ifade ettiği bir hadisi şerifte Ebu Umame'den وُكِّلَ لِلْمُؤْمِنِي سَلَاثُ مِئَةٍ وَسِتُّونَ مَلَكًا buyuruyor. Her mü'mine üç altmış tane melek müekkeldir buyuruyor. Her mü'minin etrafında hayır ve hasenatını veya seyyiatını yazanlardan, önden varkadan onu koruyanlara, ondan başka işlerine kadar, her şeyine nezaret eden meleklerden olarak 360 tane melek insanın insana müekkel kılınmıştır diyor Resul i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Bu iman da bu izanla mümin, melek gibi arkadaşları sayesinde mutlak vahşeti, mutlak ünsiyete inkılap eder. İnsan nerede olursa olsun içi huzur dolar meleklere inanma sayesinde. Ve yine Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Önden ve arkadan melek-i kiramın hususiyle çocukları ve yaşlıları himaye ettiklerini ve koruduklarını öğreniyoruz. Lehumu akibatun min beyni yadehi ve min halfihi yahfazunuhu min O insan için gece ve gündüz birbirini takip eden melekler vardır. İnsan için ikindi-de hadisi şerifin ifadesiyle sabah namazında Vazife devir ve teslimi yapan melekler vardır. Yahfazunahu min beyni yedeyhi ve min Önden ve arkadan onu korurlar. Çocuklar düşerler de düşüp beyinleri kanıyacakları yerden Allah onları korur. Meleklerinin nezaretiyle Allah onları muhafaza eder. Kalkar gece gözleri kapalı gezer de Cenab-ı Hak onu bir kısım zararlardan koruyu verir. Zarar gelmez başına. Yaşlılar çok bela ve musibetlere giriftar olurlar da, ön ve arkalarından onları muhafaza ile memur, vazifeliler, Allah'ın emriyle, iradesiyle, meşeetiyle korumaya nezaret eder, onu korurlar. Siz emsali o kadar şey görürsünüz ki, geldiği zaman sırasında misallerini arz edeceğim. Bir uçak düşüverir, içinden aklı başında kimseler kurtulamaz. Sadece bir çocuk uçağın neresinden bir delik açılırsa oradan fırlar dışarı ve 200 metre öteye düşer. Ne beyni kanar, ne bir tarafı kırılır. Yanan bütün insanların içinde kurtulan tek canlı o olur. Bu size bir şey anlatmalım. Faukat tabia, fokal adabi şey anlatmalı bu size. Koruyan Allah Celle Celaluhu nezaretçileri vasıtasıyla koruyor. Bunu anlatmalı size. Melaike-i kiramın, beşerin hayatında faydalı yönlerinden bir tanesi de, çok yönlerinden bir tanesi de budur. Bunu görüyoruz. يَحْفَذُونَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ Önden ve arkadan insanları korurlar, nezaret ederler. Burada bir lahza durmak istiyorum. Allah da korur. Melaike-i kiram da bu korumaya nezaret eder. Allah'ın emriyle alır, muhafaza eder. Fakat insanın kontak olması lazımdır. İnsan saffetinin bu mevzuya uygun olması lazımdır. Frenk'e ifadesiyle insanın bu korunma mevzuunda melekle rezonans olması lazımdır. İnsanla alakasının devam etmesi lazımdır. Ruhuyla iktisali olması lazımdır. Onun için çok defa bu işi biz çocuklarda ve beli bükülmüş yaşlılarda görürüz. Bunlara Allah'ın hususi bir merhameti vardır. Zayıf bir hadis-i şerifte Resûl-ü Ekrem aleyhissalâtu beli bükülmüş ihtiyarlarınız ve süt emen çocuklarınız, yerde iki büklüm o hayvanlar olmasaydı, yani bu mazlumlar, bu mağdurlar, bu merhameti ilâhiyeye çok muhtaçlar olmasaydı, başınıza belalar yağmur yağıyor gibi yağacaktı. Onlara merhameten Allah sizi koruyor buyurmaktadır o zayıf hadiste. Bundan anlıyoruz ki, Cenab-ı Vacib-ül ve Tekaddes Hazretlerinin bu zayıfe ve nehifelere, ele ayağı tutmayanlara hususi bir merhameti var. Ama el ayağı tutan, şuurubi meseleye eren kimselere gelince, onlar iradeleriyle kontak olmaları lazım. Bir ruhi degajmanla, ruhi infisalle, Allah'la ve mele-i ile, meleküt cihetiyle münasebet kurmaları lazımdır. Burada da bir noktaya yine intikal edip dikkatinizi istirham edeceğim. Melekten nereye gidiyorum? Melek korur önden arkadan. Mümin dua eder. Mümin dua eder, esbabı kabul, mevcud ise şayet şeraiti kabul mevcud ise şayet Allah o duaya icabet buyurur. Kabul eder. Ama dünyası hesabına ama ahireti hesabına kabul buyurur. Fakat bazı dualarda vardır ki yükseldiği yere tekrar döner. Nereden çıkmışsa oraya avdet eder. Hüsnü kabul görmez. Bu dualar iki türlüdür. Bir aleyhi olan dualar. Evliyaullah'ın tecrübesi ve ruhla iştigal edenlerin tecrübesiyle sübut bulmuştur ki bir müminin ve ona müstahak olmayan birinin aleyhinde yapılan dua daha ziyade o bedduayı yapana gelir geriye döner. Geriye dönen dualardan bir tanesi bedduadır. İnsanların aleyhinde yapılan dualardır. Bütün kahriye okumalar, bütün lanet okumalar karşı taraf müstahak değilse merhametiyle Allah onu koruyorsa geldiği yere gelecektir. Çıktığı yere gelecektir. İkincisi lahî ve lahî kalpten Allah duayı kabul buyurmamaktadır. Yani dua ederken esniyen bir ağızdan dua kabul olmayacaktır. Ne dediğinden habersiz okunan duayı Allah kabul etmeyecektir. Her istek ve talep bir ruhi degajmanla yapıldığı zaman hüsnü kabul görecektir. Siz melekut alemiyle münasebetiniz nispetinde dualarınız kabule karin olacaktır. İlha edeceksiniz. Ciğeriniz sökülüyor gibi yalvaracaksınız. Göbeğiniz çatlıyor gibi kıvranacaksınız. Adeta Rabbin kapısına, dokmana dokunuyor gibi ıstırapla isteyeceksiniz. Namazınız da öyle, duanız da öyle, evradınız da öyle. İşte camide de materyalif ve maddeci var derken, bütün namazını esniye esniye geçiren bu türlü kimseleri kastediyorum.